Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve men sarı ala nehcihi ve men ittebahu bi eşsanil ayağım iddine amabat. İmam Ahmed'in usulü sünnesinde 15. asıla 15. maddeye gelmiştik. İmam Ahmed 15. asılda diyor ki, وَالْقُرْآنُ وَلَيْسَ Allah'ın kelamıdır Kur'an, yani Allah'ın sözüdür Kur'an, kesinlikle mahluk değildir. وَلَا أَنْ لَيْسَ Mahluk değildir. Sözünde ne olmaz? Zayıflık olmaz. قَالَا لَيْسَ مِنْهُ Allah'ın kelamı Allah'tan ayrıdır denilirse, onda bir şey mahluk değil ise. Pardon bir saniye doğru tercüme edelim. Ve inne kelam Allah'ı, leysa bıbainin minhu. Allah'ın sözü ve kelami Allah'tan ayrı bir şey değildir. Ve leysa minhu şeyun mahlukun. Ondan olan bir şey de mahluk olmaz. Yani söz kimden? Allah'tan. Allah azza ile ait bir şey ve Allah'a ait bir şey olan mahluk olur mu Haşa. Yok. Evet. Wo iya ke. Ha bu konuda bidata sapanlardan ve onlarla tartışmaktan sakın diyor. Wo man qal bi lafz wa gire, wo man vakfafihi fa qal la adri. Ha bu mevzuda bu sözü söyleyenlerden uzaktun ve başkalarından. Gene bu mevzuda tavakkuf edip ben bilmiyorum mahluk mudur değil midir, ben tavakkuf ediyorum diyenler. Heh, o o, o Allah'ın kelamıdır şüphesiz diyor. Yani, mahluk diyen gibi diyor bidat sahibidir. Hani dese ki Kur'an Allah'ın kelamıdır, ben mahluk mudur değil midir bilmiyorum diyen bir kişi diyor. Kur'an mahluktur diyen bir kişi kimse gibi bidat sahibidir. mahluk. O Allah'ın kelamıdır ve mahluk değildir. Adam buna inanmak zorunda. Başka bir kaçar yolu yok. Tavakkuf şey değildir kardeşler. Tavakkuf yeni çıkmış bir pislik değildir ya. Yani. Bazı mevzular vardır. Orada ehli sünne vel cemaat tavakkuf etmiştir. Mesela nasların delaleti eee ise Ehl-i sünne vel orada tavakkuf etmişlerdir tekfirde. Diyor ki İmam Ahmed'ten bu rivayet edilmiştir Şeyh Abdurrahman Hasan Ali Şeyh. Asıl olan diyor tavakkuf etmektir diyor. Nasa'nın delaletin zanni olduğu yerde. Ancak öyle yerler vardır ki orada tavakkuf etmek burada ifade edildiği gibi bidatçılıktır. Nasıl peki ayıracağız? Ee, şimdi burada o dönemde tavakkuf eden insanlar, Niye tavakkuf etmişler? İki sebepten. Bir, ya bu tavakkuf eden adam cehmiler kadar Allah'ın ilmini bilen, Allah'ın kelamını bilen ama kıvırmak için biz ne mahluk deriz ne de mahluk değil deriz deyip yalan söyleyenler ki bunlar kafir bidatçılar. İkincisi, cahil adam gerçekten bilmiyor mevzuyu. İmam Ahmet diyor ki, İmam e, e, hafız Ahmet el-Hakem'i rivayet ediyor, 200 sorulu İslam vakaydı kitabında. İmam Ahmet diyor ki, bu ikinci şekilde olan bir adama, yani cahil, bilmiyor mahluk mudur değil midir, mevzuya çok vakıf değil. Ona diyor, deliller beyan edilir. denir ki bak Allah'ın kelamı Allah'tandır, Allah'tan olan mahluk değildir, o yüzden Allah'ın kelam mahluk değildir. Kur'an Allah'ın kelamıdır ve Allah'ın kelamı mahluk değildir. Kendisine deliller beyan edildikten sonra bu adam gene tavakkuf ederse diyor ki Kur'an mahluktur diyenlerden daha pis bir bidatçıdır diyor. Anlaşıldı mı? Ama kendisine deliller beyan edilmiş. Artık tavakkuf hakkı yok. Cahil de olsa kendisine beyan edilmiş. Bu neyi gösteriyor? Kur'an mahluk mudur meselesi bir. Sahabe döneminde var olan bir mesele değildir. Sonradan çıkmıştır. Bu apaçık ortadadır değil mi? Sahabe böyle bir şey tartışmamıştır. İki... Bu mesele sonradan olsa dahi insanın susmak gibi bir hakkı yoktur. Eğer bir şey arz olduysa, insana düşen yeni bir şey arz olduysa onu Kur'an ve sünnet mizanına vurup onun yerini ve değerini belirlemesidir. Üçüncüsü insanı, insanın, insanın hafif meselelerde sorulan çıkmış hafif meselelerde cahil ise delil beyan edilip ona onun delilin beyan edilip o insanın hakka çağrılması gerekmektedir. Başka bir delili de budur. Aynı şekilde dördüncü idrak edilip meseleden fehmedilmesi gereken şey de e, insanın e, bildiği mevzuda tavakkuf etme hakkının olma Yani bugün mesela soruyorsun bu, bunlar müşrik mi? Ya şimdi ben bunlar tekfirinde, benim o kadar ilmim yok. Ben tavakkuf ediyorum. Yani ne Müslüman derim ne kafir. Bu adam yalan söylüyor. Bu adam kıvırmak için bu söz söylüyor. Bu adam bugün işte Hakkı hak olarak biliyor ama hakkı kabullenmeyi nefsine yediremediği için bazı çıkarlarına ters geldiği için tavakkuf gibi bir seçeneği seçiyor. O yüzden bu kişi bu sözün sahibi müşriklere Müslüman deyip mazur gören bidatçılar gibi bir katı bir bidatçıdır. Anlaşıldı mı inşallah? Hatta belki İmam Ahmet'in dediği gibi onlardan daha katı bir bidatçıdır. Evet. Eşşerh. Evet izah minen meseleleri ki takallam fiha el avvelun vel akhirun ayden el kuran fa ehlu sunne ala ennehu kelam bu enzel ala qalbi nabi sallallahu aleyhi ve sellem takallam allah bihi hakikatan ehlu sunne allahın kelamı hakkındaki inandığı şey şudur ki allah onu nebisinin kalbine indirmiştir ve hakiki olarak konuşmuştur ne demek bu hakiki konuşma Muhtezile demişler ki Allah işte bir şey yaratıyor bir ses. Peygamber bunu duyuyor veya Musa bunu duydu. İnsanlar bunu duyarlar. Anladınız mı? Burada ehli sünnet neye inanmışlar? Tekellem Allahu bihi hakikaten. Hakiki olarak inanmıştır Allah'ın konuştuğuna. Hakiki nedir? Yani konuştu. A keyfiyeti yok. Keyfiyetini konuşmuyoruz. Bir keyfiyeti yani Allah katında Allah'ın bildiği şekilde var ama biz bilmiyoruz. Hakiki manada nedir? Hakiki manada Allah Azze ve Celle konuşmuştur. Hatta İmam Ahmet harfle sesleniyor, Harfle, kelimelerle Allah Azze ve Celle konuşmuştur subhanahu wa ta'ala. Ama nasıl? Haşa sormuyoruz. Kendine yakışır bir şekilde Allah Azze ve Celle konuşmuştur. Allah'ın kelamı hem zatî sıfattır hem fiili sıfattır. Hem zatî ve fiili olan... Birkaç sıfattan bir tanesidir. Şu manada zatidir. Allah Azze ve Celle hiçbir şey yokken o vardı. Allah ezelde de konuşandı. Allah şimdi konuşmaya başlamadı. Anlaşıldı mı? Allah'ın konuşması ezelden beri var. Ama Allah Azze ve Celle Kur'an'ı indirmeyi istediği zaman ne yaptı? Diledi ve irade etti ve konuştu. O Kur'an'da yazıldı. Doğru mu? O anda fiili oldu artık konuşmak. Anlaşıldı mı burası? Zatında zaten konuşandı. Tıpkı bu neye benzer? Konuşmayı bilen bir insanın dilediği anda konuşmasına benzer. AşaAllah benzetmeden, teşbihten münezzehtir. Anlamanız için örnek veriyorum. Allah kendisine yakışır şekilde konuşur. Hiçbir şey ona benzemez subhanehu ve teala. Allah azze ve celle'nin kelamı da bu manada zatî hem de fiili bir sıfattır. Ve Allah azze ve celle hakiki olarak konuşmuştur kelimelerle harflerle sesle Allah azze ve celle konuşmuştur ama nasıllığını bilmiyoruz. Allah Subhanahu ve Teala en iyisini bilendir. Ve emere bi bu yazıyor. Allah bunu emretti. Ve ve la anhu Allah'ın kelamı olmasından bunlar çıkarmaz. Allah sayfeleri yazmayı da emretti. Evet, sayfelerdeki mürekkep şeydir ama mahluktur ama Allah'ın kelamı haşa mahluk değildir zatında. el fi ve Umman'daki ibadiler ve başkaları aynı şekilde Mutezile'ler bunu inkar ettiler. Ve kalu ennehu ve mahlukat. Hem mahluktur dediler ve diğer mahluklar gibi sayınlar. <gülüyor> ve رد عليهم اهل السنه ve beyanu en Allahu Taala ve yetekellem iza sha'a onları reddederek beyan ettiler ki Allah konuşandır mutekellim ve yetekellem iza Allah konuşandır ve dilediğinde de ne yapar konuşur ne zaman istiyorsa yani ne zaman irade ediyorsa bu Allah'ın meşiyetindedir dilemesindedir Eyvah. ve enne kalamahu Mute, ahad ha Allah'ın kelamı nedir kadimdir ezeldendir yani anlaşıldı mı ezelden olan bir çeşittir ha va min ha bu Allah'ın kelamı olan Kur'an hakkındaki genel cümle olan inanç itikattır <gülüyor> Kim mahluk kim onları reddettiler diyor bak ala men tavakkufu ve kalu La nadri em mahlukun aw ghayr <gülüyor> mahluk. Böyle işte tavakkuf edenler hakkında da ne yaptılar? Tavırlarını açıkça ortaya koydular hani senin de göreceğin. Ben umiru bil cazmi enhu ayni kelamilla. Maqalu inhu minhu bada ve ileyhi yaud. Fe len yecuz an yecala şeyen minhu mahlukan. Ne lafzı mahluktur ne de manası mahluktur. Çünkü mutezile şimdi bir bidat ihdas ettiler ya akılcılar bir de her gün o bidatlarına bidat ekliyorlar. Ya diyorlar Kur'an mahluktur haşa hani ehlüsüne bir delil getiriyor bak kelamullahi Allah'ın kelamı bak Allah izafe ediyor Allah'tan olan mahluk olmaz. E o zaman diyorlar manası diyorlar şeydir. O zaman diyorlar işte Allah mana göndermiştir, lafızlar peygamberindir. Anlaşıldı mı? Hı hı. Saçma saçma bidatlar, sapıklıklar içerisine girmişler. O yüzden konuşulacak tek şey budur. Allah konuşandır, mütekellimdir. Allah Azze ve Celle istediği ve irade ettiği zaman konuşur. Allah'ın kelamı Allah'tandır. O yüzden mahluk değildir. Ben kulluhu kelamullahi tekelleme bihi haqifete He. ve yusebbitune sıfatel kelami ennallaha taala mutakellime كما يشاء ve itfakafun an Ha nerede tavakkuf ediyor Ehl-i Sünnet? Keyfiyet. Keyfiyetinde. Öbürküler nerede tavakkuf ediyorlar? Kelamın zatında. Anlaşıldı mı burası inşallah? <Gülüyor> Ehl-i Sünnetin ne tavakkuf ettiği yer var. Keyfiyette duruyoruz biz. Demiyoruz Allah haşa bizim konuştuğumuz gibi konuşur. Kim bunu derse müşebbih olur. Kafirdir ona kafir demeyen kafirdir. Anlaşıldı mı? Allah'ı yarattıklarına benzeten mücessime müşebbihedir. Alimler onun tekfirinde icma etmişlerdir. Ümmet icma etmiştir. İslam ümmeti bırakın İslam alimlerini. İslam ümmeti icma etmiştir. Evet. <gülüyor> ha, akılların anlamadıkları bütün gaybi meselelerde ehli i vel ne yapmıştır? Tavakkuf etmiştir. İşte Allah nasıl iner? Bilmiyoruz kardeşim. Tavakkuf ediyoruz, konuşmuyoruz. E Allah Azze ve Celle nasıl yerleri ve gökleri elinde dürer? Bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle bilir. Allah <gülüyor> Rabbim ve melekler o gün saf saf gelirler. E nasıl gelir Allah? Bilmiyoruz arkadaş. Konuşmaya gerek yok. Rahman otura oturdu. Rahman arşı istiva etti. Yani Rahman otura oturdu. Allah nasıl oturdu? Bilmiyoruz. Keyfiyetinde tavakkuf ediyoruz. Bizi ilgilendirmez. Evet. <gülüyor> Biz bunun ilmini nereye havale ediyoruz? Allah Azze ve Celle. Biz anlamayız. Allah bize haber vermemiş. Biz burada tavakuf edeceğiz. Ne demişti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Bildiğiniz size zahir olan Allah'ın kitabından onu anlatın. Bilmediğinizde kime bırakın? Alimine bırakın demişti değil mi? Eee insanların bildiği mevzular içerisinde insanların alimine bırakalım. Eee insanların hiçbirisinin aklını ulaşamayacağını nereye bırakacağız? Onun tek alimi olan alemine Rabbi Allah subhanahu Taala'ya bırakacağız. والايمان برؤيه يوم القيامه كما روي عن gibi sahih hadislerde kıyamet günü Allah azza ve celle'nin subhanahu görüleceğine iman etmek deniyor. كذلك ايضا من وَيَرَوْنَهُ Müminler Rablerini ahirette göreceklerdir. Ve aynı şekilde cennette de Allah'ın dilediği şekilde göreceklerdir. Birinci kısmı vardır. sat hadisi. Müslim ve ittifak ettiği uzun bir hadistir. Arasat hadisinde Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Taala'nın bütün kullarına göründüğü yazar. Orada alimler ihtilaf etmişler. Münafıklarla kafirler. Müminlerin göreceğinde ittifak var. İcma var. Kim bura inkar ederse kafir olur. Yalnız şurada ihtilaf var. Münafıklar görecek mi? Bir grup demiş. Münafıklar görecek. Bir grup demiş. Göremeyecekler. Kelle ben en Rabbihim yevmeyizille mahcubun ayetini getirmişler. Göremez diyenler. Bilekis onlar o gün Rabblerinden mahcub olacaklar. Yani örtülecekler. Demişler ki bunlar münafıklar ve kafirlerdir. Diğer bir grup demişler yok münafık ve kafirler de orada görecekler Allah'ın dilediği şekilde. Ama nasıl bilmiyoruz? cennetliklerin hani Allah'ı Allah Azze ve Celle cennetlikler cennette görünce hani lezzet alacaklar güzelleşecekler ya demişler oradaki gibi değildir ama göreceklerdir Allahu Alem demişler bu çok tutarlı bir görüş değil yani kafirler ve münafıklar Allah Azze ve Celle'yi görecekler mi görmeyecekler mi hadiste o kısım nedir zannidir yani açıklanmamıştır sadece orada diyor Allah kullarına görünecek nasıl görünecek kime görünecek Bunların her biri nedir? Zandır. Zansa ne ifade etmez? İlim ve hakikat ifade etmez. Ancak kim Allah'ın görüleceğini inkar ederse neden kafir olur? Nasıl yalanmadığından kafir olur. Evet. Yani bu konudaki hadisler sahiptir ve sabittir. وَلَا Ha, bu kadar hadisin subutu ve sabitliğine bakaraktan hiç kimsenin bu görülmeyi inkar etmek gibi bir noktası yoktur. Buna itibar edilmez. Yani kafirdir. Bu bidata bulaşan bir insan küfüre bulaşan bidata bulaşmıştır. İnsanı dinlen çıkartan bidata bulaşmıştır. Yani biz keyfiyetini bilmeyiz bunu. İlla annena netehaqqaku annel mu'minine yaravna rabbehem iyanen. Yani biz şunu biliyoruz ki müminler Rablerini gözleriyle açık bir şekilde göreceklerdir. Bu cennetteki en büyük nimettir. Uzun bir hadis vardır. Bukhari'nin gene rivayet ettiği İbnül Kayyum Hadil Ervah kitabından naklediyor. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala işte e, melekleri cennette söyleniyor. Diyorlar ki sizin Rabbinizle buluşmanız vardır. Rabbiniz sizi bekliyor. İnsanları diyor melekler bir yere yönlendirirler. Bir anda durdururlar diyor. Durdurur durdurmaz altlarından her birinin tahtı çıkar. Kimse kimsenin tahtını görmez ama tahtı imanına göre, ameline ve cennetteki derecesine göre güzeldir insanın. Her biri birinden farklıdır yani daha güzeldir. Orada Allah azze ve celle sonu gelir ve kullarına nidalar. Selamun aleyküm ye ehlel cennet. Ey cennet ehli selam üzerinize olsun. Orada da derler ki Allahumme ente's selam ve minkes selam. Allah'ım sen selamsın, selam sendendir derler orada. Allah azze ve celle karşılık verir cennet ehli. Allah azze ve celle onlara der. İşte ey cennet ehli e, işte e, size daha büyük bir şey memnun musunuz hani razı mısınız? Onlar derler biz senden razıyız ya Rabbi. Sen bizim yüzümüzü artmadın mı? Sen bizim terazimizi ağır getirmedi mi? Sen bizi cehennemden azat edip kurtarmadın mı? Sen bizi cennete koymadın mı? Biz senden nasıl razı olmayalım? Daha senden ne isteyelim ya Rabbi deyince Allah Azze ve Celle diyor ki hani daha şey vardır size. Bugün daha büyüğü vardır. لِلَّذِينَ اَحْسَنَا الْحُسْنَةَ Tefsir etmişti ya Resulullah sallallahu Onlar o gün güzellerin güzeli vardır, en güzeli vardır. İşte o Rabbi görmektir. O an diyor Allah diyor örtüyü kaldıracak ve cennet ehli Allah azze ve celle eğer dilemeseydi hepsi yanacaktılar diyor. Nurunun güzelliğinden, Allah'ın nurunun güzelliğinden cennet ehlinin hepsi yanacaktı. Ama Allah cennet ehlini ölmemeyi yazdığı için Allah'ın dilemesiyle onlar ölmeyecekler. Normalde yanardılar ama Allah azze ve celle öyle diler Allah bizi onlardan kılsın Allah kendisine hitap ettiği kullarından kılsın. Gerçekten büyük bir nimet. Ee, i̇şte burada e, Allah görüldükten sonra Allah Azze ve Celle kullarıyla konuşuyor orada. Bir tanesine diyor ki ey kulum sen diyor falan gün falan günah işledin <gülüyor> değil mi diyor. Diyor evet ya Rabbi falan gün falan yerde de şunu yapmıştın değil mi. Ya Rabbi diyor sen bunları bana bağışlamamış mıydın diyor. Hani diyor hani soruyorsun bana hatırlatıyorsun bunları. Utanıyor, haya ediyor Rabbine karşı. Allah da diyor zaten seni bağışladığım için buradasın diyor. Allah Azze ve Celle. Nimetini hatırlatıyor kuluna. Hmm. Bak senin üzerindeki nimetin budur diye. O da Rabbine şükrediyor. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin cennette vereceği en büyük nimet Rabbin cemalini görmek. Rabb'e bakmaktır. Allah Azze ve Celle kendisini görmekle bizi rızıklandırsın. Bundan mahrum etmesin. Vallahi cehennem azabı yani Tabii büyük, çok büyük bir azap. Allah bizi cehennemden azad etsin, korusun. Ama en büyük azap kafirleri Allah'ı görememektir. Yani insanoğlunun ve cinnilerin en büyük azabı alemlerin Rabbini görememektir. İnsan Rabbini gördükten sonra güzelleşir. İnsan Rabbini gördükten sonra nurlanır. Eşine döndüğü zaman ona der ki ne kadar da güzelleşmişsin, ne kadar da güzel olmuşsun diye hitap eder. Allah Azze Ve Celle bize o nimetleri nasip etsin. Aksin düşünmek bile kötü. Allah konus. Evet. Wa biha fi onlara güzellerin güzeli vardır ve ziyadesi vardır. Wa fustarat biha almazir fi qaulhi, lhamma yshaoun fiha. Onlar neler diliyorsalar onlara orada o vardır ve ledeynâ bizde daha, daha mezîd fazlı olan da var yani. Yani bizim katımızda daha onların üzerinde daha güzel olan da var. Yani bu noktada Ehl-i ve Cema'nin kitaplarında sabit olan rivayetler çoktur. O dönemde alimler ruhiyeyi inkar eden herkesi tekfir etmiyorlardı. Ta ki hadisler sabit olana kadar kişinin yanında. Yani görülme demek. Yani işte bunlar sabit olana kadar e, tekfir etmiyorlardı. Ama kendisine hüccet ikram edilip hadis ulaştırıldıktan sonra, sahili ispat edildikten sonra inkar edenlerine tekfir ediyorlardı. Bu mesele şu anda artık zahir olmuştur. Tıpkı Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh'in dediği gibi o diyor ki, Kur'an mahluk mudur meselesi diyor. O dönemde yeni çıktığı için hafiydi. O yüzden cahillere beyan edilip ondan sonra tekfir ne diyor. Bugün ama mesele zahir olmuştur. Bugün biz diyor Kur'an mahluktur diyen alim, avam herkesi diyor tekfir ederiz. Çünkü mesele artık zahirliğe kavuşmuştur. Allah subhanahu teala'nın görülmesi kıyamette o dönemde ilk dönemde, İslam'ın ilk geldiği dönemde ilmin işte neşredilememesi, kitap ve sünnetin Tam manasıyla matbu halinin e, matbanelerinin olmaması sebebiyle ortada olmayışı. Bu gibi sebeplerden ötürü insanlara hüccet önce anlatılıyordu. Çünkü ellerinde kitap yoktu ki öğrensinler. Önce anlatılıyordu, ısrar ederseler tekfir ediliyordu. Ama bugün insanlar artık Allah'ın görüleceğine dair hadisleri, hadis kitaplarında okuyabiliyorlar. Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde okuyabiliyorlar. Her yerde bunlar yazıyor. O yüzden bugün bir kişinin bu noktada, Cahalet gibi bir mu'taber mazereti söz konusu değildir. Evet. Bu sallallahu aleyhi 17. değil mi bu da? Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Rabbini görmüştür. Fa innahu an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sahih. Ha bu peygamber sasından say olarak rivayet edilen şeydir diyor. Arafa katade. an İkreme, an İbn Abbas ve Ravah al-Hakim İbn An İkrem, An İbn Abbas, Ravaha Ali İbn Zeyd... An Yusuf İbn Mihran, An İbn Abbas. Ha, akırga Tirmizi, Tirmizi çıkarmış bu e, rivayetleri İbn Abbas'tan. A, Abdullah İbn Abbas diyor ki, Raa Muhammedun Rabbu, Muhammed Rabbini gördü. Kulltu eleysallahu ya kullatudri kullabzar vawayudri kullabzar. Ben dedim ki diyor İbn Abbas'a, bakışlar onu idrak edemez, o bakışları idrak eder demiyor mu Allah? Kale veyhukezaka iza tecella bi nurihi allazi huwa nuru diyor ki sana veyh olsun yani veyhke yani orada bir taaçup yani hani ya ben de sen hani bir şey biliyor zannederdin dersiniz ya adama taaçup edersiniz böyle hani böyle hiç beklemediğiniz bir soru sorar size iza tecella bi nurihi allazi nuru nuru Allah daha tecelli ettiği zaman tecelli eden nuruydu diyor İbn Abbas vekale Urydu merrateyn, Uryahu dedi ki ona iki kere gösterildi. Anlaşıldı mı? Uryahu merrateyn. Galib hmm. Tirmizi, hada hadisun Hasanun gariptir Bu yönden hadis Hasan gariptir. Galib bin Kesir, İbni Kesir de demiş ki rıvahut Tirmizi, fi camiyyi Tirmizi camide bunu rivayet etmiş ve bin Asim fi kitabi sunne leh. Neydi kitab-ı sünne? İbn-i Ebi Asim'in sünne neydi? Akide kitabıydı. Yani İmam Ahmed'in sünnesi gibi İbn-i Ebi Asim'de yazmış. O da bu rivayeti yapmış. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve Rabbini gördüğünü söylemiş. Nerede? Miraç'ta. Hazreti Ayşe inkar ediyor. Abdullah i̇bn Abbas'ı ispat ediyor. Sahabe bu konuda ihtilaf etmişler. İmam Ahmet'te i̇bn Abbas'ın görüşünü tercih etmiş ki usulü sünneye bunu yazmış. Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem katra'a rabbehu öyle diyor. Nebi bir Rabbini görmüştür fe innahuma sallallahu Bu Resulullah sallallahu ne olmuştur? Rivayet edilmiştir. Allah azze ve, Celle, ve en doğrusunu bilendir. Gene Hakim Müstedrek'inde rivayet etmiş. "Kâle'l <gülüyor> Hakim sahihun ala şartı şeyheyn ve lem yukhrijahu." Diyor ki sahihun ala şartı şeyheyn iki şeyhin şartına göre sahittir. Kim o şeyhein? Bukhari ve Müslim. Bukhar ve Müslüm'in şartı. Müstedrek nedir? Müstedrek hadis vardır kitabı. Hadis kitabında hadisler vardır. E, o hadislerin senetlerinin haricinde başka yollar ve senetlerle hadisin ne olmasıdır? Tekrardan takric edilmesidir. Bak yeni hadislerin çıkarılması değildir. ha. Müstedrek var olan hadislerin farklı senetler ve yollarla sıhhatinin arttırılmasıdır. Hakim de Bukhari ve Müslim'e müstedrek yapmıştır. Tamam. Bukhari ve Müslim rivayet ettiği hadisleri farklı senetlerle, Bukhari'nin ve Müslim'in zikretmediği farklı senetlerle zikretmiştir. Bukhari kendisi zaten birçok hadisi şartına uymasına rağmen bazı şüphelerden ve engellerden dolayı takric edip çıkarmadığını kendisi söylemiştir. Hakim de diyor ki İbni Abbas'tan gelen bu rivayet Şeyhine göre sahittir şartları, var da sahihin şartları nedir? Beştir. Değil mi? Adlet daveti e, e, şey adil olması, ravilerin adil, metasıl senet, senedin kopuk olmaması, ravilerin adil olması, hafızalarının güçlü olması, ve la şuzuz ve ille, hiçbir şazlığın ve illetin bulunmaması. Bunlar sahih hadisin beş tane şartıydı. Ümmetin üzerine ittifak ettiği. Bu beş şartta diyor, barındıran bir rivayettir diyor. Ama diyor şeyhin bunu takriş etmemişler. Allahu u Alem. Onlar kendine göre gördükleri engeller vardır. Bu akhrecehu i̇mam Ahmet fi müsnedihi. Ahmet müsnedinde takriş etmiş. Katade ikrim eden, de İbn-i Abbas'dan. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ra'aytu Rabbi tebareke ve teala. Peygamberin böyle söylediğini rivayet etmişler. Ben Rabbimi gördüm diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kale Abdullah ibn Ahmed Ahmet. Ahmet'in oğlu dedi ki. vakat Semitu semiyatu hadel min Ebî وأملي علي ben babamdan bu hadisi işittim. Takip birçok yerde hani birçok yerde gördüm yani. Babamın böyle söylediğini diyor. Evet. Allah en doğrusunu bilendir, de Subhane ve Taala. Ve hadisun zahiri. Hadis bizim yanımızda nedir diyor. Kemec anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den geldiği gibi bunu söyleyen Ahmet hala söze devam ediyor. Ha bu konuda konuşmak bidattır diyor. Ha ancak biz geldiği gibi zahirine iman ederiz. Ve la nu'aziru Bu meselede kimseyle de tartışmayız diyor İmam Ahmet rahimehullah. Şimdi şerh. Ha şerh. Bu mesele hilafi meselelerden bir tanesidir diyor. Kadur annabiyye sallallahu aleyhi ve sellem. El ne Rabbini gördü mü görmedi mi? Ibn Abbas. Fi hazi... ibn Abbas. fi ibn Abbas fi Bu hadislerin hepsinde ibn Abbas bunu ispat etmiştir. <gülüyor> Ayşe raa Rabbah. Ve fi fiha adam fi hadis abi fi Sahih Muslim. bunu inkar etti ve dedi ki. Hani o Rabbini görmüştür sözünü ne yaptı Ayşe burada? Ee, inkar etti. Bunu da bazı hadisler ortaya koymakta. Ebu Zer'den gelen hadiste olduğu gibi Müslim'in sahihinde. Hmm. Diyor ki Ebu Zer ben Nebi Salsam'a sordum. Rabbini gördün mü? <gülüyor> Nur gördüm diyor Nebi Salsam. Başka rivayette diyor ki ben nur gördüm. Bu açık bir delil ki nur görmüş. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam dedi ki sahibi bir hadiste. Bu diğer bahsettiğimiz hadis müslimin takriş ettiği bir hadis. Evet bu dördün bu yani okuyacağı şimdi hadis de gene müslimin takriş ettiği iman babındaki bir hadistir. Bu Musa ile Şerdiyallahu anhu'dan geliyor. Evet. Hicabu Allah'ın örtüsü nurdur. min khalqihi. <gülüyor> Allah'ın örtüsü hicabı nurdur. Eğer onu açar ise onun bak bakışının yarattıklarından bakışın aldığı Tabi. Yani diyor ki e, yani bakışın aldığı her şey yanacak. Yani her şey yani. Yani bakışının sınırı yok zaten onun görüşünü. Allah'ın gördüğü her şey ne olacaktı? Yanacaktı. Yani bütün mahlukatı kastediyor. Hepsi yok olacaktılar. Allah Azze ve Celle eğer o nurunun hicabını kaldırmış olsaydı. Evet. ennen sallallahu aleyhi ve sellem ra'a Ha. Le basariyye. Ha. Gene Sahih'te var. Nebi sallallahu Rabb'ini neyle görmüş? Kalbiyle görmüş. Ancak bakışlarıyla görmemiş diye bir rivayet var. Müslimin iman babında var. Evet. <gülüyor> Bu bizelike fu'suru ru'yetü Ali ibn Abbas. Bu İbn Abbas'ın tefsiri olarak gelmiş. Atadan geliyor. Ata İbn Abbas dedi ki diyor raahu bi kalbihi. Onu kalbiyle gördü diyor. Wa denu enna Allah kad mena zalike Musa lamma qala Rabbi arini anzur اَنْظُرْ اِل۪يكِ Buna delil e, şu Musa Aleyhisselam men edilmesidir. Musa dedi ki, Rabbim bana kendini göster. He, Rabbine bakmayı istedi. فَقَالَ اللّٰهُ عَزَوَجَلُ لَا اَنْ Beni göremezsin asla Musa deyince. Dedi ki ancak dağa bak. Eğer yerinde durursa. فَنِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي Beni o zaman görebiliriz. Ne zaman ki Rabbi daha tecelli edince daha paramparça oldu diyor. Bu altı numaralı bir dipnot var okusan onu İbn Hacer'in izahı. İbn Hacer an İbn ve İbn Abbas'tan gelen haberler diyor mutlaktır, başka haberler de mukayyettir. Yani diyorsunuz ki. Abdest alanın namazı olur, mutlak bir ifade. Sonra diyorsunuz ki yüzünü yıkamayan abdesti yoktur. Bu da nedir? Abdestte bir kayıt getirmektir. Anlaşıldı mı? İbn Abbas'tan rivayet gelmiş, nevi sahsem Rabbini görmüştür. Diğer mukayet olan rivayette de ne diyor? Kalbiyle görmüştür. Heh. Ha? Bu bir usul kaydesi Mutlak, ne yapılır? Mukayede hamledilir. Anlaşıldı mı? İnne ma harrama ve ve ma Allah size neyi haram kıldı? Meyte ölüyü, kanı, Allah'tan başka adına kesilenleri, bir de domuz etini Allah haram kıldı diyor. Doğru mu? Mutlak olarak ölü eti nedir? Haramdır. Ama Nebi Sallallahu Aleyhi ne diyor? Mukayyet bir lafızda bize diyor iki ölü helal kılındı balık ve çekirge. Öyleyse mutlak nereye hamledilecek burada? Mukayyet. Anlaşıldı mı? Yani hangi ölü eti haram? Balık ve çekirkenin dışında kalan bütün ölü, et, ölü etleri haram. Anlaşıldı mı buradan inşallah? Evet. ve beyne i̇bn Abbas ve Ayşe. Böylelikle diyor eğer bu izah yapılırsa i̇bn Abbas'la e, Ayşe arasındaki bu hilafta cem edilmiş olur. Yani Ayşe görünme inkar ediyor. Hangi görünme inkar ediyor? Gözle görülmesini inkar eder. Yoksa İbn Abbas'ın kayıt getirdiği gibi kalbiyle görmesini inkar etmiyor. Ne kadar da güzel cemetmiş. Allah sana rahmet etsin. Evet. Fii Sahih, sallallahu ولا رؤية البصريين ماذا تفسر رؤية الإمام ابن عباس Ha orayı okuduk oru ayeti de geç Farukiyetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Farukiyetun nebi sallallahu Ha, <الْباسَرِيه> ha görüşü kalbin açılmasıdır yoksa gözün açılması değildir diyor. Wa zalika insan fi an an li ve Ha bu diyor çünkü insanın zayıflığıdır dünyada. İnsan Allah'ın yüceliğinden dolayı ne yapamaz? Hmm. Onu göremez zaten. İmam Berbahar'ı diyor kim Rabbini dünyada gördüğünü iddia ediyorsa Allah'a küfretmiştir. Zaten peygamber dünyada gördüğünü söylemiyor aşağı. Ee, peygamber nerede? Miraç'ta. Sidretil Munteha'da. Gidilecek en son yere kadar gitmiş. Göğe yükseltilmiş Allah subhanahu wa ta tarafından. Yani dünyada değil. Orada farklı bir boyut. Nasıl Allah bilir subhanahu wa ama dünyada insan diyemez yani ben Rabbimi gördüm o aşağı. fil Allah cenneti min ve amama fi'l Ancak ahirette ise Allah cennet ehline kendini gösterecektir. Bu ruhiyeti ispat etmektedir. Çünkü cennettekilerin yaratılışları dünyadaki yaratılışları gibi değildir. E, cennette affedersiniz tuvalet ihtiyacı yoktur. Neyle dışarı çıkar yenilenler? Ter yoluyla çıkar. E, cennette şey yoktur mesela e, dünyadayken bir erkeğin gücü bellidir. yani Bir, iki, üç kadın, dört kadın ancak yani daha fazlasını istese de güç getiremez. Hangi ilaç, hangi bitki kullanırsa kullansın. Insanın, yani cinsel ilişkiye karşı bir gücü vardır ama Cennette 100 yani yüz erkek gücü verileceği söyleniyor. E, rivayette. 100 erkeğin gücü olacağını, cinsel gücün olacağını. O yüzden en bu Tirmize hadisidir. Cennette en az evlendirilecek kişiye 72 tane hurri verilecekti diyor bir sahabe hadiste. Yani düşünün 100 erkek gücüyle 72 hurriyi bir, bir günde gezebilirsiniz zatirat. Ama dünyada bunu yapamazsınız. Dünyanın hılkası ile yani yaratılışı ile cennetin yaratılışı ne değil? Birbirine denk değil. Evet. Yani o yüzden neyi kastediyor? Orada görülme mümkündür. Niye insan diyor bunu inkar etsin ki diyor. tam dünyada görülmez ama orada görülebilir. Tamam, mi? Yok. Burada kalalım 18. maddede inşallah. Sözlerimizde güzellik varsa Allah veresun sözlerinin güzelliğine Bir kötülük varsa nefsime şeytanımdandır. Vakir davanen. الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم و بالحمدك أشهد والله إلا أنت استغفرك و